Dıştan devletlerin, içte tarafların işlemez kılmak istedikleri kongre gel gerçeği yürüyecektir. Devletleri sonraya bırakalım. Taraf diye geçinenler durumlarını tek bir şeyin kurtarabileceğini bir saniye bile unutmasınlar. O da önlerindeki görevlerde başarmak gerçeğidir. İş ne kadar ağır, önemli veya basit ve önemsiz olursa olsun, kutsal olarak kabul edilmek, başarılmak içindir. Ben şuna iddia ediyorum. Bu duruma yol açanlar, acaba devrimci onurlarını kurtarmak için, yaptıklarımızın bir gün için bile olsa, değerini takdir edebilecek mertliğe sahipler mi? Ben iki santimlik hava deliğinden zorla nefes alıp, halkımızın onur savaşında, hiç de küçümsenmeyecek değerler için yaşamaya çalışırken, birliği, esenliği, zor bela bünyemi, irademi dağıtmamaya, en değme kişinin üç gün sonra yaşamına son vereceği gerçeklikler karşısındayız, çalışırken bu arkadaşlar acaba kendi onurlarını nasıl kurtarabileceklerini olgunca başarılı bir çabayla kanıtlayabilecekler mi? Bunun için düşündük, önerdik kongre gel tipi bir kurumlaşmayla gerçek bir yenilenmeyi başarabilir ve onurlarını kurtarabilirler diye inanmış beklemiştim. Bir şeyi daha hatırlatmalıyım. Bu tip sözde iktidar savaşları en pis ölümleri beraberinde getirir. Hiç heveslenmesinler. Dağ gibi görevler önlerindeyken insan bir anını bile bu Bizans oyunlarına verebilir mi? Burada bir kez daha haklı haksız ayrımı, Hatta ajan provokatör darbe söylemi ile izaha kaçmayalım. Öyle olsa bile yöntem bir halkın kaderini böyle işlemez kılmak olamaz. Yüzlerce örneğini ben yaşadım. Ama anın görevlerine tek leke düşürmedim. Hiç kimse kazanamayacağı savaşa bile bile girmez. Taraflarımız sadece kendilerine değil, herkese, tüm halkımıza kaybettirecek savaşa bile bile girerken neyi umdular? Bir taraf kazansa bile ihanetten daha beter bu kazanımlarını kime nasıl pazarlayabileceklerini düşündüler mi İşin daha da tuhafı benim adıma benim anlaşılması zor bir tecrit içinde tecrite alınmama cesaret edilmesidir bu kimlikler kendini tanımalı ve izahı doğru yapmadılar. İnsan her gün sütüne emdiği anasını nasıl süt vermez duruma getirmek ister ben anamla kavga hükmü anlattım anlaşılır tarihi nedenleri vardır ya bu arkadaşların nedenleri nedir? Ne dost, ne düşman, benim değersiz duruma düştüğüme dair bir şey söylememişler. Ya bu kimlikler, kime, neye dayanarak değersizleştiğimi, öyle olmamı istemiş olabilirler. Bu sorulara cevap vermek gelişimleri için çok gereklidir. Bu durumu yaşayanlara bilerek veya bilmeyerek benzer konuma düşebileceklerini hatırlatıyorum. Halkın onur davasına katılmak şerefli, gönüllü, iddialı insan ister. Bu yetenekleri yoksa baştan katılmasınlar, mevkileri tutmasınlar, mevkiciliğin demokrasi düşmanlığı olduğunu hiç unutmasınlar. Makamsız da durmasınlar, çünkü o da çoktan iddiasızlıktır. Demokrasiye uygun davranılmadığını mı inkar edecekler? Bu gelişmeleri takip ettim. Uygulanan yöntemleri padişahlar bile uygulamaz. Hazır halkın iradesini kırmak nasıl izah edilebilir? Demokrasiye bu denli kapalılıkla halen içimizde nasıl yaşayabiliyorlar? Artık demokrasiyi anlamaları gerekir. Türkiye'nin en büyük kalantorları bile demokroji ile despotizm ile başaramamışken daha tüyü bile çıkmamış delikanlılıkla neyi becerebilirsiniz? Bu satırları zorlanarak yazıyorum. Bu yorumlardan kurtulmak istiyorum. Eminim ki bu arkadaşlar benim yerimde olsalardı benim gibi birini 40 kez tasfiye etmiş olurlardı. Ben yine onlarla beraber yürümeye devam ediyorum. Ama benimle oynamayın demeyi de ekleyerek çok korkunç, perişan olursunuz. Kongrenin nicelik ve niteliğine ilişkin fazla belirleme yapacak durumda değilim. Belirtiklerime ilaveten, Kongre Başkanlığı'nın yıllık seçilmesini, iki yıl üst üste seçimin üstünden en az iki yıl geçtikten sonra yeniden aday olunabileceğini. Önemli bir demokratik tüzük hükmü olarak önerimi tekrarlıyorum Tüm uzmanlık isteyen ve ideolojik olmayan halk örgütlenmelerinde bu demokratik kuralın önemli olduğunu belirtiyorum Bir yıl olmasa bile iki dönem demek de mümkündür Fakat parti ve uzmanlık isteyen kuruluşlarda süre kısıtlaması kişinin konumuna bağlıdır Nisan ayında birkaç haftalık yıllık kongre genel toplantıları tarihi geleneklere de uygundur Bu öneriyi de tekrarlıyorum Şimdi veya ileride bir kongre kenti belirlenebilir. Bu kongrenin gücünü ve ciddiyetini gösterir. Yürütme, disiplin kurulu ve başkanını kongrenin seçmesi uygulanan genel bir husustur. Yürütmeye gerçekten ölçüleri ve kararlılıkları yeterli olanların seçimine dikkat edilir. Yürütmenin yedi komite halinde çalışmasını önermiştim. Üyeleri hem içinden hem dışından seçebilir. Ayrıca kongre... Toplantılarda olmadığı dönemlerde de çalışan yedi komiteye karşılık yedi karar hazırlık komisyonlarını kendi içinden seçebilir. Bunlar araştırmalara dayalı karar ve denetime katkıda bulunur, öneri hazırlarlar. Her komiteye özelliklerine göre büro, okul, birlik tarzı örgütlenmeler bağlanabilir. Aşağıya doğru büro, okul ve birliklere bağlı bölgesel, yerel, mahalle ve köy esaslarına göre birimler oluşturulabilir. Mahalle ve köy komünlerine her demokraside temel ihtiyaç vardır. Kongre bu tarz örgütlenme şemalarıyla uzanmadığı, örgütlemediği, etkilemediği tek bir halk kitlesi bırakmaz. Duruma göre legal, legal olmayan yollar denenir. Legalite esas olmalıdır. Parti iradesini ancak kongre örgütlenmesi vasıtasıyla kitleselleştirebilir. Savunma birlikleri kongrenin kararlarına bağlı geliştiren ve koruyan birlikler olarak da tanımlanabilir. Legal partilerle ilişkiler sempatizan düzeyinde olabilir. Yasal kuruluşları emirle yürütmek doğru olmaz. Üstlenmesini ve üye dağılımını görev esaslarına ve güvenliğe göre sağlar ve dağıtır. Bütün bu hususlar pratiğin ihtiyaçlarına göre genişçe açımlanıp tartışılarak sağlam değerlendirme ve kararlarla donatılıp güçlendirilebilir. İkinci önemli bir husus Kürdistan'da kongre çözüm güçleriyle devlet güçlerinin ilişki ve çelişkilerinin nasıl sürdürülüp çözümlenebileceğine ilişkindir. Şunu önemli belirtelim ki, şimdiye kadar iktidar savaşlarında ya hep ya hiç kuralı işlendi. Çok az ikili iktidar ve demokratik otoritelere yer verildi. Halbuki daha doğal ve olağan olması gereken iktidar ve demokrasi güçlerinin tüm ilişki ve çelişkileriyle iç içe yaşamasıdır. Aslında toplumsal gerçeklik yaygın olarak böyledir. Ama itiraf edilmiyor. Derli toplu ifade edip uygulamamız hayli çözümleyici olacaktır. 15 Ağustos hamlesinde biz de ya hep ya hiç kuralına göre davrandık. Bunun doğru bir yöntem olmadığı taraflarca bugün daha iyi anlaşılmaktadır. Hem devlet hem kongre güçlerinin aynı ülkede yaşamaları dönem koşulları gereğidir. Ne devletler bir günde, on yılda ortadan kalkabilir, ne de halkların demokratik duruşları topraklarından sökülüp atılabilir. Sürekli savaş her iki taraf içinde büyük yıkım olduğuna göre, orta yol daha çok birlikte yaşam ve zorunda olduğunda savaş ilkesidir. Önümüzdeki dönemde Kürdistan'ın tüm bölgelerinde bu ilkeye göre yaşam ve savaşımını düzenleyebilmeliyiz. Şüphesiz devletler başlangıçta ya hep ya hiç ilkesini uygulamak isteyecekler. Ama tüm saldırılar demokratik ve öz savunmacı direnişle boşa çıkarılabilir. Bunun yolunu bulmak demokratik mücadele ve öz savunmacı savaş sanatımızın temel görevi olmalıdır. Geçmişte de bu süreç yaşandı ama taraflar hiç demokratik olmayı denemedikleri gibi savaşı da kural dışı yürüttüler. Bugün Filistin İsrail'in yaşadığı durumda diğer bir örnektir. Bu örnekleri tekrarlamamak büyük bir önem taşır. Aslında İmralı sürecinde önermek istediğim iki taraflı ateşkes ve demokratik uzlaşım için diyalogtu. Israrla görmezlikten gelindi. Arkadaşlarımız da konunun önemini kavrayamadılar. Basit taktik saygılar. Halbuki Orta Doğu keşmekeşinden de anlaşılmaktadır ki önerdiklerimiz dışında anlamlı bir çıkış yolu bulunmamaktadır. AKP hükümetinden bazı beklentilerimiz olduğu biliniyor. Mektup da yazılmıştı. Fakat bugün... Daha iyi açığa çıktı ki Güney Kürdistan'da milliyetçi ve aşiretçi güçlerle oynadıkları rolü değişik biçimde AKP vasıtasıyla oynamak istemektedirler. Kürdistan'daki geleneksel işbirlikçi azınlık, önde gelenleri ve Kürtler CHP, MHP, DYP ve SP'den hızla devlet yönlendirmesi altında AKP'de toplantılar. Dehap'ı silmek için büyük paralar döndü. 1990 ve 2000 arası... Çete ve Hizbullah'ın yeni adresi AKP oldu. Nakşi etiketli bir tarikat örtüsü altında devletin yeni korucu sınıfı oluşturuluyor. Bu çok tehlikeli bir gelişmedir. Hem Türkiye hem Kürdistan halkı için demokratik çözümün içini boşaltacak bir gelişmedir. Kürdistan'da tarikatçılıkla koruculuğun bu biçimde devlet eliyle halkın üzerinde etkin kılınması yeni bir özel savaş ilanıdır. Aslında zımni bir ikinci Irak yaratılmaktadır. Kürt işbirlikçiler 1950'ler sonrası devlet içine alınırken ekonomik olarak güçlendirilip halkla araları açıldı. Daha doğrusu ekonomik ulüfe ile bu kesimi halkın başında bekçi kıldılar. Kısmen anap ama yoğun bir biçimde AKP'de toplanma Kürt ilkel milliyetçi ve nakşi tarikatçı temelindedir. Irak'taki federe devletin temelindeki sosyal oluşumda bu niteliklidir. Kürt feodalitesinden, ...bir Kürt burjuvazisi çaktırmadan yaratılıyor. ABD'nin her geçen gün buna ağırlık koyduğu anlaşılmaktadır. Kürt milliyetçiliği başta Kürt halkı olmak üzere... ...tüm bölge halkları için büyük sorunlara yol açabilir. Bunların içine geleneksel bazı işbirlikçi azınlıklar da yerleştirilmektedir. Sözde devlete yardımcı oluyorlar. Silahlı koruculara ideolojik korucular eklenmiş oluyor. Bunlar sınıf çıkarları için halka sürekli zarar verecekler ve demokratik gelişmesini sürekli durduracaklar. Birçok kentte bunlara antidemokratik karşı devrimler yaptırıldı. Van, Urfa, Mardin, Ağrı, Bingöl, Siirt, Mitlis, Muş, Adıyaman, Antep başta olmak üzere birçok il ve ilçede yerel seçimler vasıtasıyla devletin himayesi altında hükümetin yoğun çabasıyla karşı devrim yapıldı. Dönen para ve siyasi oyunlar bilinmektedir. Halkı açlık sınırına getirip sahte kurtarıcılar sunuluyor. Sadece açlıkla terbiye edilmiyorlar. Karşı devrimler de yaptırılıyor. AKP'nin birçok davranışı demokrasi açısından özellikle Kürt sorununda büyük kuşkular ortaya çıkarmıştır. ABD'nin ve Avrupa Birliği'nin kongre geli sözde terörist ilan etmesi bir yanıtmacadır. Yapılmak istenen geleneksel Kürt ve azınlık işbirlikçilerine, ajanlıklarına devam için yeni güç vermektir. Irak'ta olup bitenler bu yönden de hayli öğreticidir. Açık ki kongre gel güçleri bu oyunu bozmaya çalışacaklardır. Devletlerin bu güçlerde ısrarı çatışmaların derinleşmesi olacaktır. Devletler özellikle TC bu yeni işbirlikçilere dayalıp politika yerine halka ve onun demokratik karakterine dayanırsa kalıcı barış ve ülkede bütünlük sağlanabileceğini görmelidir. Kürt işbirlikçilerinde ısrar savaş ve ayrılıkçılığın derinleşmesi olacaktır. Kürdistan halkı, feodallerin egemenliğindeki Kürdistan'dan Burjuva işbirlikçilerine dayalı bir Kürdistan'a fırsat veremez. Tekrar vurgulamalıyım ki bu süreç dolu dizgin bir yeni Irak ve Filistin-İsrail yaratmak olacaktır. Yapay bir Kürt Burjuvazisi özellikle Diyarbakır odaklı yaratılmak isteniyor. Diyarbakır gibi büyük demokrasi savaşını veren, faşizme geçit vermeyen buradaki halkımız yeşil Kürt faşizmine de yer vermeyecektir. Bu halk Hizbullah örneğinden Kürt kılıklı faşistleri tanımıştır, korucuları ve itirafçıları tanıdığı gibi. Bunların daha modern kılıklı olduklarına aldanmaz. Devlet bu konuda tehlikeli bir seçimde bulunuyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye demokratlarına da ittifak çağrı ve çabalarında bulunarak demokratik çözümde ısrar edecektir. Kürdistan emekçileri halkı bu oyuna gelmeyecek ve tarihi demokratik rolünü ısrarla oynamaya devam edecektir. Kongre güçleriyle devlet güçleri açık ki önümüzdeki dönemde bir ikilem oluşturacaklar. Bu ikilemin çatışmalı olmaması devletin tutumuna yakından bağlıdır. Halkın demokratikleşme mücadelesine ve zorunlu meşru savunma güçlerine yönelirse gelişecek olan savaştır. Her düzeyde gösterilecek demokratik uzlaşı çabaları devlet tarafından ciddiye alındığında herhalde en çok kazanan ülkenin bütünlüğü ve emekçi halkımız olacaktır. Geçmiş dönemin kör savaş oyunlarına düşmemek için kongre güçleri alabildiğine duyarlı olmalıdır. Ama haklarının gaspı yetmiyormuş gibi bir de saldırıya uğrarlarsa her tür savunma hakkı da doğar ve kullanılır. Kürt federe devlet güçleri de dahil. Tüm devlet güçlerince yasal demokratik kuruluşlarına, siyasi partilerine yasak çıkarılmamalı, serbest çalışmalarına izin verilmeli ve karşılıklı bir ateşkese varılmalıdır. Kongre gel güçleri eğer bu demokratik uzlaşı ve barış yolu tercih edilirse şüphesiz olumlu tavırlarıyla destekleyici olacaktır. Aksi halde tasfiyeci, imhacı çabalara karşı her parçada ve en uygun yöntemle kendi demokratik duruşunu daha da yükseltecek bir aşamayı sağlayarak yanıt verecektir. Kongre gelin yeni dönem politikaları ve yönetimi bu temelde öz ve kararlılık sözlerinin gereklerine bağlı kalarak mücadele etmeyi, onurlu insan olmanın yegane yolu sayacaklardır. Üçüncü bir husus, TC'nin uzun süredir temel bir politika olarak benimsediği PKK kongregeli terörist saydırma çabalarıdır. Sıkça değindiğimiz gibi ABD ile birlikte yürütülen bu politika tuzaklarla doludur. Bumerang gibi devlete dönmesi ihtimali hiç unutulmamalıdır. Teröristliği sözde kabul eden güçler Ali Olmaz Veli'yle olur biçiminde bir politika uygulamakta herhalde daha istekli ve ustalıklı olacaklardır. PKK ile TC'nin aralarının sürekli açık olmasını ve böylelikle Türkiye'nin güçsüz kalmasını istedikleri iyi bilinmektedir. Terörizm iddiasının uzun vadeli sonuçları iyi düşünülmelidir. ABD'nin terörist saydıklarının daha sonra hangi konumlara geldiği unutulmamalıdır. Kaldı ki PKK ismine takılmak tam bir tuzağa kendi eliyle düşmektir. Kuzey Irak gerçeği son derece öğreticidir. Kongre gel çözümünde Kürtlerin Türk tarihinde İran ve Arap uygarlığındaki yeri sürekli işlenmelidir. Kürtlerin stratejik rolü hem anlaşılır hem uygulanır kılınmalıdır. Kürtlerden çok komşuları stratejik rolüne muhtaçtırlar. Saddam rejimini yıkan belirleyici etken Kürtlerin rolünü doğru hesaplamamasıdır. Aynı tehlike diğer komşu devletler için de geçerlidir. Bütün parçalardaki Kürtler birleşebilir, kendi aralarında ortak bir stratejiye ulaşabilirler. Kürtleri en çok karşılarına alan en büyük kaybı yaşamak durumunda kalacaktır. Koma gel, Kürtlerin bu stratejik rolünü görmek ve uygulamakla görevlidir. Şimdiye kadar görülmemesi ve uygulanmaması Kürt işbirlikçilerinin ihanetçi niteliğinden ötürüdür. Ama yeni koşullarda bu niteliğin sürdürülmesi zordur. Her geçen gün Kürtler öz stratejilerini bilince çıkarıp hayata geçirebilecek duruma daha yakın olacaklardır. Verdiğimiz tarihsel örnekler Kürtlerle Türklerin kavim ve halk olarak stratejik bir konumu birlikte yaşadıkları, ortaklaşa davrandıkları doğru değerlendirilmelidir. Kürtler bu tavrı tarihten silinsinler diye benimsemedi. Gerçek bir politik gerekliliğin sonucu saydı. Önemli Türk devlet adamları da bunu böyle değerlendirdi. Eğer bu strateji Türkler yerine başka bir güçle kurulursa ki başta İran, Arap, İsrail, Avrupa Birliği, Rusya, Ermeni, Yunan olmak üzere talipleri çoktur, en çok kaybedenin Türk ulusu olacağı açıktır. Bunu basit terörist iddialarla teşvik etmemeliyiz. PKK, Komagel'in tasfiyesi imkansızdır kaldaki mirası her an başkalarınca en olumsuz temelde değerlendirilebilecek düzeydedir. Kürtler de Türk sıtlığının hele hele düşmanlığının çıkarlarına uygun olmadığını kavramak durumundadır. Kürt Türk düşmanlığı kaybet kaybete kilitlenmiştir. Birinin kazancı diğerinin kaybı olmayacak bir ilişkidir. Bu ilişki eğer aradaki çağ dışılık aşılırsa sürekli kazan kazan ilişkisidir. Ama bugün uygulanan Türk her şey Kürt hiçbir şey politikasıdır. Bunun zıttı da mümkündür. Yani Kürt her şey, Türk hiçbir şey. Mevcut politikalar buna tahrik ediyor. Terörizm ısrarı ve kongre güçlerinin üzerine gidiş açık ki kaybet kaybet çarpını hızla döndürecektir. Bu yola girmemek için büyük çaba harcadığımız iyi anlaşılmalıdır. Basit nedenlerle bu tavra girilmedi. Bu savunmada konulan görüşlerden de anlaşılacağı gibi tarihi toplumsal nedenler dikkate alındı. Koma gel çözümü, ülke, devlet ve ulus bütünlüğüne en uygun özgür birliktelik, demokratik uzlaşı ve barış yoludur. Kürtleri çözüm araçlarından tamamen soyutlayan, işbirlikçi, anti-cumhuriyetçi ve anti tarikat güçlerine peşkeş çeken bir politikanın en çok kime yaradığı görülmelidir. Türkiye'nin gerçekten demokratik güçleri neden devre dışı kaldıklarını herhalde Kürt politikasından anlayabilecek duruma gelmişlerdir. Üç maymunları oynayarak politika hele sol sosyal demokrat politika yapılamayacağı yeterince öğrenilmiştir. Sonuç olarak komagel olağanüstü kongresinde dönemin doğru bir değerlendirilmesinden kalkarak demokratik güç olma yerine eski dar çözümsüz kişilikte ısrarı aşacak gerçek demokrat olma ölçütünün kurumsal gerçeklik içinde görevlerinde başarılı olmayla kanıtlanabileceğini gösterecektir. Tarihi görevlerinde başarı dışında hiçbir tavrın kabul görmeyeceğini ortaya koyarak milliyetçi feodal oyunları boşa çıkararak gerçekten demokratik mücadelenin ve öz savunma savaşımının gereklerine yanıt vererek rolünü başarıyla yerine getirecektir.